Kardeşlerimiz Cenab-ı Hak günümüzü mübarek eylesin. okunan ayet-i kerimelerden edecek sohbetin fuyuzu altından Cenab-ı Hak kaplerimize ruhaniyet nasip edilsin inşallah dün safar ayının son günüydü bugün Rabi'l-Evbel ayına girmiş oluyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi dünyayı teşrif ettikleri ay olmuş oluyor ve bu mübarek günler, geceler, Hakk'a yaklaşmanın nurani fırsatlarıdır. Cenab-ı Hak bu şekilde kandil geceleri, Ramazan-ı Şerif geceleri, bayram geceleri ve bayram günleri Ramazan-ı Şerif günleri Rabbimizin e, nuraniyetimizi yükseltmek için mühim fırsatlarıdır. E, bu günlerde ve bu gecelerde ve bu aylarda bilhassa muhasebe etmemiz kendimize. Okunan ilk ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize bir misal olarak muhacir ve ensar. Yani iki gruptan çok razı Efendimiz bu asr-ı saadet insanlarından. Ve üçüncü olarak da onları takip eden ihsan sahipleri. Onların izinden giden o Diyargam cömert, merhametli, şefkatli, sabırlı, malını ve canını Allah yolunda nezreden ve bunları Allah'ın verdiği nimetleri gayet vasıta halinde tutan o cemaati Cenab-ı Hak bize, eshab Kiram cemaatini misal veriyor. Ve bizlerin de o cemaate tabi olmamızı istiyor. Bu Rabbül ayı çok mübarek bir ay olmuş oluyor. İmam Kastalane Hazretleri vardır. Bu Buhari Şarihi'dir kendisi. Bu eserinde Efendimiz'e ait olan yazdığı eserde Efendimiz doğumunu anlatırken doğumundaki bir hadiseyi naklediyor. Ebu hep biliyorsunuz amcası Efendimiz'i, fakat zalim bir amcası, kafir bir amcası, zulmeden komşusu Efendimiz'i geçeceği yollara dikenler atıyor karısıyla beraber. Ağır hakaretler de bulunuyor. Bu tip bir kimse, amcası. Tebbed da suresi de onun içininde. Yani Allah'ın ona olan lanetini bildiriyor, elleri kurusun diye başlıyor Suriye İmam Kastelani'nin eserinde bir zat, salihlerden bir zat, Ebu Leheb'i görüyor rüyasında. Durumun nasıl diyor Ebu Leheb'e? Cehennemdeyim diyor, acıklı bir azap içindeyim diyor. Sade diyor pazartesi geceleri diyor, parmaklarım arasından bir su çıkar, onu ben emerim. Onunla pazartesi geceleri biraz hafifler ızdırabım diyor. Zira diyor ben diyor, bir yeğenin dünyaya geldi diye Mâmun Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyayı teşrif ettiği gece cariyem diyor Süveybe geldi diyor. Bana bir müjde verdi. Bugün bir yeğenin dünyaya geldi. Ben de akrabalık asabiyeti dolayısıyla sevindim ve sen hürsün artık dedim. Cariye değilsin dedim. Efendimizin de o süt annesi oluyor ondan sonra Süveybe. Ve o saf akrabalık asabiyetiyle onu azat ettiğim için pazartesi günleri parmaklarımın arasından hafif bir su çıkıyor, onu emip kısmen ferahlıyorum diyor. İmam Kastalani Hazretleri buyuruyor ki, bir diyor kızılca kafir diyor, Allah ve Resulullah düşmanı diyor, sırf asibiyet dolayısıyla, akraba asibiyeti dolayısıyla bir yakınlık tezahüründe bulunduğu için diyor, bu diyor mükafat ererse diyor, bir mümin diyor, bu diyor Rabi'yle velayında Efendimiz'e ümmet olmanın sevinciyle bu ay ziyafetler verir, fakir fukara yoksulları sevindirir, Kur'an-ı ziyafetleri verir, sohbetler eder sırf bir şükraniye edası içinde. ümmet Muhammed olmak şerifinin bir teşekkürü içinde bu davranışlarda bulunursa, yani bir heyecan yaşarsa kim bilir Cenab-ı Hak nasıl büyük mükafatlar verir buyuruyor. Bir de fıkranın sonunda bu diyor Rabbül evvel ayında diyor. Bunu diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir sevinciyle geçiren, ona muhabbetini arttıran bir kimsenin diyor, o sene diyor bir diyor başına bir musibet geldiğini görmedik diyor. Bir ayette de sen onların içindeyken onları Allah azap etmez buyuruyor. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz inşallah yürüyümüzde taşımak, amellerimizi, davranışlarımızı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in davranışlarına benzetebilmek, onu bir üsve-i hasene örnek bir model alabilmek, Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin inşallah. Diğer bir okunan Fetih Suresinin sonundaki ayet-i kerimede de Muhammed Allah'ın elçisidir. beraberini bulunanlar da yani eshab-ı kiram, ensar kafirlere karşı Allah'ın dinini koruma hususunda gayet güçlü. Kendi aralarında da o eshab-ı gayet merhametli. Tam Kur'an-ı Kerim'deki din kardeşliğini yaşayan bir davranışlar içinde. Yine onların farika olarak onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Evet. Bu bir kalp ve beden ahengi içinde bir rükû ve o şekilde bir secde. Evet. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran bir secde. Ve onlar Allah'tan ne isterler? Lütuf isterler. Ve Allah'ın Allah'ın rızasını isterler. Eshab-ı baktığımız zaman hep Allah'ın bir evet. lütfunu arama içindeydi. Cenab-ı Hakk'ın rızasını arama içindeydi. Onun için e kadar gitti. Semerkant'a gitti. İstanbul'a geldi. Kuzey Afrika'ya gitti. Hep Allah'ın rızasını tahsil edebilmek. Bir insanı hidayete getirmek ve bir müminin yardımına koşulabilmek. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri Allah yolunda, Allah'ın rızasını yaklaşmak için seferber edebilmek. Onların yüzlerinde de secde alametleri görürsün buyuruyor. Bir nuraniyet görürsün. Çünkü kalp ne oluyor? Devamlı bir ruhaniyetle doluyor. Bir pozitif enerjiyle oluyor bu enerji bütün vücuda, bütün vücut nurani hale geliyor. Bilhassa bu simadan aksediyor. Sen onların simalarında secde alameti görürsün buyuruyor. Demek ki bir müminin tarik vasfı onda bir nuraniyet olması, bir feyiz olması ve her girdiği yere bir ışık vermesi. Yine Cenab-ı Hak İncil'deki, Tevrat ve İncil'deki vasıfları bildiriyor bir diyor filiz diyor çıktığı zaman da kuvvetlenir diyor, kalınlaşır diyor. Gövdesi üzerine dik bir ekine benzer diyor. Bu diyor ekincilerin diyor hoşuna giderdi, sevindirir diyor. Bu misal şey yapıyor. Allah diyor böyle diyor müminleri güçlendir, kuvvetlendirdikçe kafirlerin de öfkeleri artar buyuruyor. Allah'a Allah'a tam bir iman edip amel-i salih işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat edilmiştir buyuruluyor. Demek ki iman birincisi fakat bu imanın lafızdan kalbe intikal etmesi lazım. Lafızda kalırsa kalp yine masiyetlere doğru gidiyor. Nefsani arzulara ram oluyor. Fakat lafızdan kalbe intikal ettiği zaman, yani mahfazasına oturduğu zaman yani kalp Cenabak'la beraber olduğu zaman, ayet-i kerimede ayaktayken, otururken yanları üzerindeyken yani kalpte cenab beraber bir müşterikliği de temin edildiği zaman. Zaten Cenab-ı bu müştereklik halinde kulun da müşterikliğini istiyor. Min verit buyuruyor. Bir şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. Nereye giderseniz beraberim buyuruyor. Kişiyle kalbi arasına girer buyuruluyor. Cenabak ı Hak kuluna çok yakın. Fakat kulun da Cenab-ı Hakk'a yakınlığını istiyor. Onda bir tezahürü amellerin salih olması. Amellerin salihi nedir? Tazimle emirillah. Allah'ın emirlerine namaz, oruç, zekat, infak vesaire bunları bir kalp ve beden ahengi içinde yapabilmek. İbadetler bedenle müşterek olmuş oluyor. Bedenin de ruhi güçlerle bir ahengi içinde olması öyle. Çünkü Cenab-ı et ve yaklaş buyuruyor. Namaz kılar diyor, kul diyor, şu kadarı gider, şu kadarı kalır buyuruyor. Oruç tutar diyor, şu kadarı kalır, şu kadarı gider buyuruyor. Bazen içi boşalır buyuruyor. Oruç tutar, içi boşalır buyuruyor. Bir açlık kalır buyuruyor. İnfakta öyle imha etmeyin buyuruyor verdiğiniz sadakaları, yok etmeyin buyuruyor. Velhasıl beden ve kalp ahengi içinde olması zaruri. Bu şekilde ameli i salih olmuş oluyor. İkinci ameli i salih'in ikinci tarafı da şefkatli halkillah. Halik'in nazarıyla mahlukata kalbin bakış tarzı kazanması. Yani o da kulun merhametli olması. Merhamet nedir o zaman? Merhamet sende olana, onda bulunmayana yani mahruma ikram etmendir. Vermen de değil, ikram etmendir. Yani bir gönül heyecanıyla vermendir. Allah Rızasını yaklaşmak için verebilmendir. Tabi bu cömertlik sırf parada malda değil her şeyde cömertlik. Vücut gücünde cömertlik, zihniyette cömertlik bir yardıma koşmak bir muzdaribin ızdırabını dindirebilmek bir hasta ziyaretinde bulunmak bir cenaze teşhinde bulunmak sırf, sırf Allah Rızasıdır. için hasbeten lillah olmazsa vuri. icabını kendinden kesip verebilmek bunun eshab-ı kiramdaki misalleri çok yoksul bir insana bir koyun koyunbaşı getirildi diyor yoksul bir insana o da komşusuna verdi ve yedi komşu dolaştıktan sonra yine ilk ilk yoksula geldi. Yani bir diyargamlık istiyor Cenab-ı Hak. Yani şefkatli halkilla. Yani bu tabii bu şefkatli halkilla da zor zamandaki şefkattir. Kolay zamanda ben ben acıyorum, ben düşünüyorum değil. Yani ne kadar başımızı ağrıtıyor. Ne kadar onun ızdırabını duyabiliyoruz. Cenab-ı Hak bu şekilde eğer amel-i işleyenlere mağfiret, onları Cenab-ı Hak affedeceğini ve büyük bir mükafat vaad ettiğini bildiriyor. Hucurat Suresi'nde hocamızın okuduğu ayetlerde yine Cenab-ı Hak o da çok cali bir dikkat ayetler. Cenab-ı Hak akıl, izan, idrak veriyor kula. Diğer mahlukatta yok bu. Cinlerden de daha üstün. Cinlerde e, ibadetle teklif edildiği halde e, insana verilen akıl, idrak, izan Cenab-ı Hakk'a yaklaşma gücü dinlerden daha fazla. Onlardan peygamber gelmiyor. İnsan peygamber geliyor. Cenab-ı en çok sevdiği peygamberi de en çok sevdiği kulunu da peygamber olarak en sona bırakıyor. Diğer peygamberler muayyah toplumlulara geliyor. Sadece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün beşeriyete geliyor. Bütün beşeriyete peygamber. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin buyurdu. Her şeye rahmet. Öyle bir rahmet ki sen onların içindeyken onlara azap inmiyor Mekke'li müşrikleri. Efendimiz hicretten sonra onlara azap inmeye başlıyor. Açlık kıtlık başlıyor.